...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. Günaydın Açık Radyo dinleyicileri ve ekonomi ekoloji programındasınız bu hafta her perşembe 10.30'da olduğu gibi. E, programı e, Pelin Cengiz ve Mehveş Evin sunuyoruz ama e, bu hafta koltuğu onlardan devraldım. Bu hafta ben de kendi hakimiyetimi kuruyorum Açık Radyo'da. E, bildiğiniz gibi her hafta burada... Açık Radyo aracılığıyla memleketin Türkiye'nin çevre sorunlarını e, el alıyoruz, masaya yatırıyoruz. Her hafta yeni bir e, konuyu konuk veya konuklarla işliyoruz. Ben de uzun süredir e, kafa yorduğum bu çevre meselelerinden bir tanesini özellikle Karadeniz'deki bu e, hes projelerini ve yeşil yolu e, konuşmak istiyorum bu hafta sizlerle. Çünkü biliyorsunuz ya bana göre 2006'dan başlayan 2006 2007 ile başlayan bir bir süreç vardı özellikle hidroelektrik santraller konusunda. bu bir dönemin en can alıcı çevre meselesiydi. ama özellikle de medyanın Son dönemdeki durumundan dolayı çok fazla konuşulamaz çok fazla biz gazeteciler yazamaz olduk ama oradaki sorunlar bitmiyor bu sorunların üzerine bir de yeşil yol sorunu eklendi ki buradaki amacın da oradaki yolların iyileştirilmesi daha fazla insanın yaylalara çıkması turizmin geliştirilmesi en büyük başlığı da buydu. Turizmi geliştirmesi adı altında orada bir takım faaliyetler geçen sene başladı. Tabi bunlara karşı da büyük bir mücadele de var. Özellikle yöre insanının, sivil toplum örgütlerinin büyük bir mücadelesi var. Bu mücadele ne aşamada, projeler ne aşamada, neler olup bittiğini yine bana göre e, oradaki meseleli, meseleyi en iyi bilen, en iyi takip eden... Ee, akademik isimlerden birisiyle bugün konuşacağız. Telefonumuzda, e, telefon attığımızda Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Doçan Doktor e, Oğuz Kurdoğlu var. Hocam doğru söyledim değil mi her seferinde yanlış söylüyor. Evet, savunuyor <gülüyor> ee, bence yani yanlış mı anons ettim bilmiyorum ee, Karadeniz'deki iki önemli mese, iki en önemli mesele var. Bir tanesi hidroelektrik santraller 2006-2007 ile başlayan bir süreç. Bir tanesi de e, Yeşil Yol turizm adı altında büyük bir proje başladı. Yeşil Yol hangisinden istersin size bırakayım hangisini konuşalım. En büyük sorun bu mu? Benim dediğim <gülüyor> gibi hocam. Sadece Tabi zamanımız böyle, bugünkü planımız bu ikisi üzerine ama <gülüyor> e, şunu da unutmayalım. E, diğeri çünkü alınabilir, madencilik diye bir asıl belamız var. <gülüyor> e, hepsini doğrudan da aslında ilgilendiren bir konu ama başlı başına ayrı ele alması gereken bir konu doğaldır ki. E, madenciliği de bir başka güne deyip asıl başlangıcı 1994 yılında madencilik konuda söyleyelim ve gittikçe artıyor. Yusufeli yani Artvin'e artık Artvin Yusuf Eli Fatsa işte Havri için geçerli olacak. Son dönemde de Cerattepe'ye işte Cerattepe'de Arfin'de diyeyim Cerattepe özelliğindeki Cerattepe <gülüyor> bölgesi ama Yusuf Eli'de iki katı alanda madencilik kanlanıyor Yine HOT yani yukarı Madenler Köyü de planlanıyor. Yani durum vahim. o anlamda umarım şey yapar. Şimdi gelelim diğer konulara. hesişi işi devam ediyor tabii. E, ama öte yandan şunu da söyleyelim. Başta bu bilgiyi vereyim. E, Biz HES'lere itiraz ederken bu kadar artışının sebebi nedir? Suyumuz azalıyor, HES sayısı artıyor diye daha önce çünkü planlanmış daha optimum planlanmış planlar vardı devlet suyu işleneninde 1994'lerde de bunlar haritalara geçirmişti ama sonra ne hikmetse e, suyumuz azaldıkça şeyimiz artar oldu HES'lerin e, sayısı Hı -hı. E, şu var e, benim aldığım bir bilgi bu e, bir yıl önce yaklaşık 200'le yakını Doğu Karadeniz için belki ordu dahil İki yüzünün iptal olduğu yani başvurularında olmadı çünkü çok rentabul olmayacağı düşünülmüş. Türkiye çapında da biliyorsunuz 1800'lerde hatta 2000'lerde deniyordu ama şu an 1400'lere oturmuş durumda. Hidroelektrik şey olan... santrallerin sayısı mı? Evet, evet. Bunların işletmede yani olan 100... ve de proje dolanı. Yo, yo, yo, yo Bu proje hani planlanan 2000'de. Ee, sonra 1800-1700'lere düştü sonra da e, şey alınan e, PDK'dan e, izin alınan e, şey sayısı 1400'lere e, oturdu e, bu açıdan yani Türkiye'de e, şöyle e, bu sayı e, tabi biraz daha e, üç aşağı beş yukarı olabilir son Hı -hı. yıllarda bir, bir yılda e, ne değişti bilemiyorum ama 550'ye yakın es, hizmete girdi Türkiye'de e, bunun 150'si de inşa halinde onu söyleyebiliriz. Hmm. Yani diğerlerine baktığınız zaman bir 850'si daha hizmete alınacağı var. İşte ama iptallerin de olduğunu artık söylemek istiyoruz. Yani bunun bizim bu ekosistemin bunu kaldıramayacağı bu kadar suyun olmadığını hep söylemiştik. Burada Peki ilk olan... hep şunu tartışıyorduk yani hunharca bir e, inşaat başlamıştı her vadede evet. inşaatlar evet. başlamıştı hafriyat kamyonları gidiyordu ve inatla evet. siz bilim insanları özellikle ve de dava dilekçelerinde bunu savunan avukatlar da şunu söylüyordu. Burası bir bütüncül ekosistem içerisinde ele alınması gerekiyor ve bir havza planlaması yapılması gerekiyor. En büyük tartışma da bu idi. Evet. Ee, evet. Şimdi o günden bugüne tabii arada çok şey değişti yani biraz da kervanı yolda düzdik. E, tipik bir Türk zihniyetiyle tamamen bu işi meseleyi çözebildik mi e, bir kısmını mı çözdük hala sorunlarıyla birlikte devam mı ediyor nedir bugüne gelindiğinde Ya bu mesele kolay çözülmez e, çünkü yani çok ciddi bir tahribat verildi özellikle ardışı <gülüyor> testlerin e, ve yapılması ardından da su miktarı çok düşük oranlarda olması tabi son 2-3 yılda su miktarı bir miktar daha arttı <gülüyor> e, şunu da söyleyelim tabi bu HES'ler kategorik olarak ben yani kişisel olarak bu HES'lere karşı değilim. Çünkü HES'ler gerçekten iyi yapılırsa çevre dostu bir enerji yapısıdır. Eğer e, lokalde de kullanılırsa yani kayıp kaçak oranlarda azaldığı için verimli bir enerji kaynağıdır. Bunu bir e, tespit edelim. Yani biz her şeye karşı olmak için karşı olmak gibi bir keyfiyet burada e, şey yapamayız, sunamayız insanlarımıza. Bunu e, şey yapalım yani ortaya koyalım. Ama HES'ler, bu ameliyat bıçağı örneğini veriyorum. Yani bu ameliyat bıçağını siz şifa içinde kullanabilirsiniz. E, kişiyi e, yok etmek içinde kullanabilirsiniz. Yani bunun düzgün yapılması durumunda e, yapılabilir bazı havzalarda yapılması koşuluyla ve korunması gereken havzalarında mutlak surette, özellikle su havzalarının mutlak surette korunması şartıyla HES'ler yapılabilmelidir. Ancak şöyle bir durum var, e, bu HES'lerin e, yapılırkenki hoyratlığı ve ardışık HES'lerinde her birinin chat sürecinin son derece lavisi, son derece aslında yapılabilirlik manifestosu olarak hazırlanması nedeniyle ekoturizme, ekosisteme çok büyük zararlar verildi. Yani HES kategorik olarak karşı olamayacağımız bir şeyken, Külliye karşı olunacak duruma getirildi ve zaten su kıtlığı olan özellikle bazı yerlerde de e, köylülerin oradaki üretim yapan insanların e, kadim su ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale e, getirdi durumu. O yüzden yani bunu bir tespit edelim yine şunu da söyleyelim e, hani suyu misal emsal teşkil etmez ama burada iyi misal emsal teşkil etmeyecek kadar azdır. Üç tane, dört tane gerçekten layıkıyla yapılmış HES'te vardır. Bunu da burada söylemiş olalım. Yani Peki, bir... biz kötülüğü nasıl söylüyorsak ileride söyleyelim. Havza planlaması dediniz. Havza planlaması, DSİ'nin yaptığı aslında <gülüyor> su bilançosuna uygun bir planlama. Yani <gülüyor> korumayı öne alan bir planlama değil. Bunu söyleyeyim. Türkiye'de dört ya da beş havza, büyük hafızalar planlandı işte şeyde. Konya biri Ergen'e diye sanıyorum Büyük Menderes var iki tanesi daha var. şimdi aklıma gelmedi Çoruk'ta, yani evet, Çoruk'ta ise, da var zannedersen e, var Şöyle var. havza planlaması oranın bitti mi bilmiyorum Yani havza iletim planına kavuştu mu Çoruk'la ilgili bir bilgim yok Yeni bitti ve ilan edildiyse bilemiyorum Ama sonuçta şu kadar litre su şu Metreküp su şu kadar paraya ve şu kadar elektriğe indirgeniyor Böyle olmamalı Havza planlaması. O havzada bulunan ta yüksek dağ ekosistemlerinden e, nehir kıyı ekosistemlerine kadar ve sucul ekosistemlerine kadar hepsini içeren alan ormanı, çayırı, köyleri, kültürel geçmişi, oradaki yaşamı bütün sosyal boyutunu da içeren bir planlama olmalı. Havza dediğimiz şey bütün bunları içeriyor. Siz plan yaparken suya ait plan yapıyorsunuz. Böyle olmuyor. E, çetler zaten yani onları Konuşmaya bile artık şeyim yok e, Berbat durumda hakikaten Bunu iyi yapanları tezih ederim Bilmiyorum kaç tane iyi chat e, gördüğüm ben hatırlamıyorum ama e, Yani O kadar kötü durum var ki Nasıl yapılabileceğini oradan buradan Dolanıp onları ifade eden Bir duruma 18 kere chat değişmişse 93 yılından beri Ve bu 18'in her biri Yeni muafiyetler ortaya koymuşsa, daha kolaylaştırmışsa iş süreci ve hiçbir tanesi birkaç hariç 3 tane 4 tane enerji yapsa e, olumsuz çıkmamışsa, yaklaşık altmış bin başvurudan e, 44 tane çede olumsuz rapor verilmişse yani o zaman konuşulacak pek çok şey var. Yani. Vardı. Biz yani ilk başlarda haberlerini yaparken hep şunu söylüyordu dönemin e, Orman ve Su İşleri Bakanı. Her türlü inşaatta ilk başlarda evet doğaya bir zarar verecek ama bittiğinde e, göreceksiniz e, hiçbir şey olmamış. Yani bu, bu zararlar çok az bir şekilde görünüyor olacak. Biz de evet. o, o zaman da şunu savunuyordunuz. E, hayır, buradaki verilen zararlar, doğaya verilen zararlar, e, geri dönüşü, telafisi mümkün olmayan zararlar, hukuki de bir değil aynı zamanda bu, telafisi mümkün olmayan zararlar verilecek diye. Biraz söylediniz ama e, sorumu tam anlayabildiniz mi acaba? Yani aradan, e, biz bu haberleri 2007'de yapmaya başlamıştık, inşaatlar ilk projeler o zaman başlamıştı. Aradan 12 evet. yıl geçti ve birçoğunu da bittiğini söylediniz zaten. Evet. Hakikaten o, o zamanki o bürokratların söylediği gibi mi oldu? Sadece bir e, inşaatın yapıldığı aşamada bir doğaya hayır, zararı mı oldu? Hayır, Aslında hayır. sorumun cevabı da içinde ama. Şu an şu <gülüyor> an şunu söyleyeyim? Şunu söyleyeyim. Ee, yani su bırakma ile ilgili yani yasal prosedürde küçük bir iyileştirme var. Eee o sayın Can suyu ile ilgili var mı? Evet, evet Can suyu ile ilgili. Yapılmayla ilgili de bir iki iyi niyetli taahhüt firma dışında düzgün yapan yok. Şu an size öyle örnekler gösterebilirim ki oturup ağlarsınız... Ee hem de sıra dışı kalitede bir e, vadiden ya da vadilerden bahsediyorum. Bir kere anatomi bilmeden tıp doktorluğu yapılmaz. Sayın Bakan, inşaat mühendisi işte kesilen ağaçların kıymeti abiyesi yok, yüz katını dikeriz. Ya orman kesiliyor, siz ağaç dikiyorsunuz ve bunu muadil duruma getiriyorsunuz. Böyle bir şey yok. Yani bir düşünün şimdi. Cerrah ameliyat yapacak, anatom bilmiyor. Göbreyi nerede bulacak? Neyin ameliyatını yapacak? Yok efendim, bu geri getirilmiyor. Kaybedilen doğanın, tahrib edilen, tahrüm edilen doğanın kendi haline bıraksanız bile yüzler yüzlerce neyi buluyor. Yani bunu nasıl söylüyorlardı ve kamuoyu da buna nasıl itibar ediyordu bilemiyorum. Ama değişen hiçbir şey yok. Özellikle yola geçeceğiz. Bu HES'lerde de asıl tahribatı o yol inşaatları, HES'lere yaklaşma yolları, tünel yaklaşma hı hı. yolları, onlar cebri boru yolları onlarla tarifat verildi. Yoksa HES'in kendisi sonuçta 300-400 metrekarelik bir bina. E, tabii ki e, bulunduğu ortama etkisiz bir faaliyet olamaz. Bu turizm için de geçerli, inşaat için de geçerli. Ama e, tekrar ediyorum bir elin parmakları kadar iyi niyetli yapılmış olan inşaatlar dışında e, durumda bir değişiklik yok sürdürülebilir bir kaynakla yenilebilir bir enerji kaynağı olarak gördüğümüz HES'ler bu uygulamalar nedeniyle bu kategorinin dışına çıkarılmaktadır. Hı hı. Kurulu güce göre çetçe yapıyoruz. Bakın 1 megawattlık bir çok küçük bir e, hatta yarım megawattlık bir HES yaparsınız ama Arabideki Kamilet Vadisi'nde yaparsanız çok ciddi tahribat verirsiniz ki şu an mevcut durumda aslında orayı örneklemek istemiştim. Ama 50 megawatt kurulu gücüyle öyle yer vardır ki çok daha az tahribat da yapabilirsiniz. Şimdi siz bir megawatt için yarım megawatt için çet istemiyorsunuz. Diğer için istiyorsunuz ama Hı -hı. ortaya çıkardığı manzara tam tersi olabilir. 180 derece farklı olabilir. Yani düzele bir şey yok. Eski bakanın özellikle ormanlarla ilgili doğal ekosistemle ilgili söylediklerini e, kitap olur. Yani e, özellikle söylüyorum kitap olur ve e, komedi şeyi olarak bir e, eski kaynağı olarak da uzun yılda kullanılabilir. Tabi şimdiki içinde e, söylenecek pek çok şey Anladım. var. E, ne tarım ne orman o da ayrıca konuşuruz yani. Peki hocam ben e, diğer bir konumuza geçmek istiyorum. Yeşil yolu çok e, konuştuk çok dillendirdik. İşte Havva çıktı. Devlet kim? Devlet biziz. Halk biziz dedi. ...herkesin gözü doldu... Ee, ...buna ama... ...inadına... ...bu projenin arkasında duruluyor... ...bir takım, bir takım yayınlarda yapılıyor... ...ve bunun tek nedeninin... E, ...işte turizme çok büyük... ...katkısı olacağı söyleniyor... ...ben bu lafı duyunca aklıma... ...sadece şey geliyor yani... Uzun Göl ve Ayder geliyor. Yani turizm canlanacak, <gülüyor> ihya olacaktan tek kastı beton olmuş bir Uzun Göl geliyor. Ordu'da, Giresun'da pek çok yaylayı da katalım. Çambaşını, kümbeti... Evet. Yani pek çoğun Arçın'da bile yani katabileceğimiz. Şimdi bu yayla yolları biterse dedikleri 8 ildi galiba 8 ili evet. işte 2000'nin üzerindeki kotta bütün yayla yollarının birbirine asfalt yolla bağlanması söz konusu. Ya aslında bir de şurada var yani bunu konuşacağız ama şunun altını çizmek istiyorum. Yapılan güzel örnekler de var. Bugün Alpler'e yani bir ay önce Alpler'de başka bir proje için gitmiştim gidiyorsunuz yani 2000'lerin üzerinde böyle inanılmaz güzel asfaltlar var ama işte orada şeyin örneğini çok güzel görüyorsunuz. Koruma kullanma, sürdürülebilirlik kavramının içinin nasıl doldurulduğunu orada görüyorsunuz. Biz zannedersen benim hep gazetecilikteki hissiyatım şey oldu yaparken bunları işte geçmişte yapılan geleceğin bir göstergesi ön yapıyoruz. Ee, yani sizde de bizde de acaba böyle bir ön yargı mı var? Hem bunun bilimsel ee, şey nedir Ger gerçekliği nedir Yeşil Yol Projesi'nin bu turizmi canlandırıcı yönünden bilimsel anlamdaki sizin bir takım raporlarınız var. Hem bu anlamdaki evet. şey nedir hem de gerçekten yani bir Alpler gibi olamaz mı bu mümkün değil mi geçmişte yaptıkları gelecekte yapacaklarının göstergesi midir? Buyurun hocam. Ee, alpler gibi olabilirdi ee, hatta geriye döndürüyoruz şu anki haliyle Bıraksanız bile alpler gibi olma şansı kalmadı. Yeşil yol Türkiye'nin başına gelmiş en büyük çevre e, talihsizliğidir, öyle diyeyim. E, HES'lerden e, ve diğer lokal e, bütün kötü uygulamaların tamamını e, toplasanız, Yeşil yol kadar olumsuz etkide ekosistem bulunamayacağınız kadar önemli bir konudur. Birincisi bu bir turizm yolu değildir. Ama adı öyle çıkmıştır. Örnek vereyim Dokap bunu yönetiyor yol şeyini. Aynı Dokap biz turizmde Doğu Gayriyede bütün yaylaları turizmi, güzelliklerini turistlere göstereceğiz derken bunu hangi akla istediğini, bunu hangi akla söyleyebildiğini açıklayamıyoruz. Ne münasebet. Niçin Böyle iki günde, üç günde bütün güzelliklerimizi turistlere göstereceğiz. Ve bunu araba yoluyla mı yapacağız? Bakın ortalama eğimi %74 Doğu Karadeniz. Hatta daha dik, 2000'in üstünde eğer ortalama eğim alırsak belki daha da yüksek olur. %66'nın üzerinde yol yaptığınız zaman dolgu hacmini yani yamacı kazıyıp e, platform oluşturamıyorsunuz. Yani o malzemeyi bir yere depolamak zorundasınız. Benim yaptığım bazı çalışmalarda 10 kilometre için %70 eğimde Bak %74'ü de vazgeçtik %70 eğimde Yaklaşık 10 kilometre için 2 milyon 340 bin ton Kaya ve malzeme çıkabiliyor Bunu 100 kilometre için Aldığınız zaman Korkunç 1 bir milyon hafriyat. 1 .170 Kamyonluk hafriyat çıkıyor Şimdi bunu ne yapacaksınız bunu taşıma şansımız yok, depolama şansımız yok. Artı o zaman ne yapıyorsunuz? Yamaçtan aşağı bırakıyorsunuz. Bütün dere ekosistemleri, yamaç orman ekosistemleri, mera ekosistemleri tarım oluyor. Peki alınan izin 6 metrelik, tabii şimdi 11 metrelik yeşil yol izni. Hayır efendim, bu bir gerçeklik değil. Bakın, dokap bunu isterken cennet yolu derken, yeşil derken işte su içinde can suyu deniyordu. Ee, düşünün. Dere akıyor %100 diyelim. %90'ı alıyorsunuz alıyorsun, yüzde bırakıyoruz, buna can suyu. Ya o can çekişme suyu olabilir. Şimdi üstüne bir de afriyatları getiriyor. Suyun bütün sistemini bozduk. Bakın bir örnek sadece. Doka, DOKAP yeşil yolda yeşil yolda DOKAP nedir hocam? Dururken, onu da bir, onu da bir açalım bu projenin DOKAP Doğu Karadeniz e, Kal Kalkınma Projesi'nin projesi. adı. Hı -hı. DOKA ise Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın adı. Bir de P harfi var. Bakın TAF ile neler değişiyor. DOKAP yeşil yolda yeşil yolda hep duruyor. Bunun bir kutsalı olmuş. DOCA ise yine devletin bir kurumu bir çalıştay yapıyor ve bu çalıştayda stratejiler ortaya konuyor. Diyor ki milli parkların tanıtımını yapmak öncelikli alan olarak ve korunması için önlemleri almak. Peki başka hangi önlemler alıyor? Su kirliliğinden bahsetmiş bilmem ne. Ve bu milli parkları bu yeşil yollar kaç karlar neredeyse tavrıya ediliyor. Milli parkmış. Milli park değilmiş tabiat koruma alanıymış. Hiçbir anlamı yolu için. Peki bir başka şey. 1600 kilometrelik bir ağdan bahsediyoruz. Ve bu 1600 kilometrenin yaklaşık 1000 kilometresinde inşaat faaliyetler olacak. Yani kalanı mevcut yola entegre olacağı için. Buradaki hafriyat nereye gidecek? Siz şehirlerdeki, yani 100 metre aklıma kadar şehirlerdeki atıkları bertaraf edemiyor iken, 2000-2500 metrelerdeki atıkları bu 38 merkez Postahanesiyle, pastahanesiyle, oteliyle, fırınıyla, tamirhanesiyle. Bakın bir litre, bir kilogram e, mazot bir milyon e, metreküplük suyu kirletebiliyor. Sizin buralara çıkardığınız her araç aslında bütün sucul ekosistemler içinde ayrı bir tehlike. Ve buralarda çığlar var. İnsanlar olmadığı için kışın bu çığlardan bir e, olumsuz şey çok duymuyoruz. Peki kış boyu 6 ay kar altında buralar. Siz buralarda yol yapacaksınız, faaliyette bulunacaksınız. Pek çok başka sorun olacak Her o sezon başı o yolları tamir etmek için yeniden bir hummalı çalışma ya Yola ihtiyacınız yok. Yaylalarınız yol dolu. Hepiniz biliyorsunuz, biliyorsunuz. Biz 2002 yılında, bakın bunu lütfen söyleyeyim. 2002 yılında bir turizm şurası düzenlenmiş ve 106 karar orada alınmış. 60 milyon turist 50 milyar dolar döviz. Bunun anlamı 1000 dolardan daha az bir gelir. Çünkü o zaman inmeye başlamıştı. E, kişi başı e, döviz. Hı -hı. Turist başına düşen döviz. 2007 yılında Türkiye Turizm Stratejisi şey yapıldı ve 2023 projeksiyonu kondu. Orada projeksiyonda ne vardı biliyor musunuz? 63 milyon turist ama 86 milyar dolar bir gelir. Bunun anlamı şu kişi başına turist başına 1350 dolar harcama. Ya şeyimiz düşüyor o zaman 800 dolarlara. Da şimdi şimdi ne kadar? Şimdi kişi düşük. başına 640 dolar 40 50 dolar kişi başına turist harcaması var. O miktara çıkabilmek için o projeksiyondaki 2023 hedeflerinde turizm sektöründeki 132 milyon turist getirecektiniz ya da Kişi başına şeyi 1350 dolara çıkacak. Peki 2018 yılında turist sayımız yüzde 18 artmış ama gelirlerdeki artışlar işte yüzde yüzde 21 artmış gelirlerdeki. Niye bir böyle? Düşüşme. Şimdi peki bir daha bir daha yeni bir şey daha e, hedef daha konmuş. 70 milyon turist, 70 milyar dolar. Bakın revize ettiler biraz, bin dolara bu sefer indirdiler. E yahu getirdiğiniz turistin %80'i Zaten havayolları kazanıyor Siz bu turisti getirebilmeniz için İklim değişimini dikkate alıp Planlama yapmak zorundasınız Turizmin ana sermayesi doğa ve kültür Siz doğayı tarif ettirdiğiniz zaman O doğaya eşlenik olarak Oluşturulan kadim kültürü Anonim kültürü Geleneksel kültürü tamamını da Aslında yok ediyorsunuz Dolayısıyla turizmin ana sermayesini yok ediyorsunuz Evet turizm keşfedilir bir alan Gelişir Olgunlaşır ama doyma ve düşüşü de yaşar. Siz bunu neredeyse 5 yıla 10 yıla sıkıştırıyorsunuz. O zaman bu nasıl turizm şeyi olabilir, projesi olabilir? Bu gerçekten turizmi de bizim yegane şeyimiz doğa temelli turizm. Ekoturizm. Bunun anlamı şu. Doğayı korursanız o da sizi koruyor. Ekoturizm böyle bir başlık Yani siz korudukça turistik cazibeleri e, turist para harcıyor. Ekoturizm gelir getiriyor. Bu gelirler de korumayı teşvikte etkide oluyor. Vatandaş diyor ki turist geliyor. Sonra bu kaynaklar korunmaya başlıyor ve cazibe böyle bir dövgü içerisinde. Biz bunu pat diye ortadan yırtıyoruz. Niye yırtıyoruz? <gülüyor> Turizm için mi? Hayır efendim. Yaylaları imara açmak için. Bakın geleceği Aslında mesele yalnız. bu zaten. Bunu evet. söylemenizi bekliyordum evet. hocam. Bunu da söylediniz. Yani i̇nşallah ben yanılırım. Sözünüzü kesmek istemezdim evet. ama e, vaktimizin de sonuna geldik ben siz anlatınca evet. böyle istediğiniz kadar anlatın e, dinlerim <gülüyor> ama bir son süremiz var rejiden de beni uyarıyorlar hocam. ağzınıza evet. sağlık e, son cümle zaten neyin amaçlandığını çok iyi gösteriyor e, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nde e, doçent doktor Oğuz Kurdoğlu dinledik hocam katkılarınız için çok teşekkür ederim çok, çok sağ olun. teşekkürler 5 yıl Doğa lazım turizm için. Beş yıldızlı oteller, moteller değil. Evet o da lazım ama doğamızı beş yıldızlı tutma, tut, tuttuk mu bütün turizmde gelirleri sürekli kazanabiliriz. Çok, çok, çok teşekkürler. Teşekkür, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Ee, hocamız anlatırken ben ara ara sürekli konuşuyorum. Benim aynı zamanda böyle birçok konuda da danıştığım, meselelere danıştığım bir isimdir Oğuz Kurdoğlu. ve selim bir insan olduğunu düşünüyorum ve de bir bilim insanı her şeyden önce ve bilimsel açıdan yaklaşıyor bütün bu meselelere. Ve söyledikleri gerçekten ee, acı bir gerçek yani bugün hidroelektrik santrallerle Karadeniz'de neler yapıldığını konuştuk. Ve en sonunda da yeşil yolla gerçekten neyin... ...amaçlandığını bize anlattı. Yani turizm gelirlerinden bahsetti, sayılarından bahsetti. Oraya ilk anlamda bir şey olabilir tabii ama mutlaka bir doyum noktasına ulaşılacağına. Bir de neyi heba edeceğiz yani sonunda ve ne için? Evet, imar için. Benim başında da demiştim öyle bir şey. Ee, konuşulduğunda aklıma sadece uzun göl... Fotoğrafını Google'dan lütfen bir açın bakın. Uzun gölün eski haliyle şimdiki halini ya da bir ayder yaylasını. Biz şunu bilemiyoruz maalesef. E, koruma kullanma dengesini o sürdürülebilirliği hiçbir zaman e, yerinde yapamıyoruz. Hunharca bir tüketme kültürümüz var. Hemen yapıyoruz. Bir an önce yapıyoruz. En büyüğünü yapalım ve bir an önce tüketelim bitirelim. E, ama böyle olmaz. Bu haftalık da ekonomi ekoloji programından e, bu kadar. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşeceğiz. de hoşçakalın.